bu slayt şeklinde. Afokaliye su dileme yerde ben şimdi burayı gönderdiğimizi gördüklerim. Böyle oluyorca ee, olmaz dememizde bir şekilde bir şekilde bir şekilde bir şekilde bir şekilde bir şekilde bir bir şekilde aynı şekilde misafet edelim. Fazla gelmeyecek yani. 30-40 kişinin yani yanında gelen müsaaklılık 32-40 yani ee, biz biz açtık. Arkadaş biraz miktar zikir yaptık. Daha sonra portek konuştuk. Tercihme gitti mi? Tercihme gitti. Tercihme evet. Şimdi biz görünü niye temizler? En böyle bir malzere çıkartmak, iyi olmamış özelliğine. Yetişmek için. Ee, Bizler daha yetişe vermedik. bakıp olarak böyle şansımız olarak bu şey yapalım, yani, e, bir da, evet, bu çok önemli bir toplantı çok şey var. Yani bu toplantıya hem temizliğinin davet edilmemesini hem temizliğinin davet edilmemesini yani bu günküyle ama yani bu toplantı yapıldığınız için davet edilmemesini davet Evet, eser falan şey. Evet, e, bir şeyi. Allah belki müşulo başka bir Biz indirsem o, hafife kendi kadar. O bir konferans çekildi i̇şte, bir şey. Kendisini görev yaptırdığı bir konferans salonunda bir konferans vermiştik. Fazlalıklar e, vardı. Ömer'in yani, arkadaşları, vardı. Çok çeşitli bir daha önce çoktu 21. yüzyılda efendim Müslümanların görevleri gibi bir konu vermişler. bu se neler olabilecek diye düşünün konu o konuda tanınmamıştı o kadarın o, o kaptılar çok sevindiler sır o gün e, şey yaptılar medet dediler odan sonraki toplantılarında geldiler dediler bizim bizim e, e, Erba'nın tarifimiz bu kadar geniş düşünmüyor bu İslami çalışmaları. Size çok ayran kaldık. Burada konferans verin. onlar da bu konuda biraz harekete geçirirsiniz biraz bizde. Çok değerli yaptı yani konferansı. Çok değerli yaptı. Önce Asak'ın yakınlarımız vardı. Binaen bizim burada onlara vakıflarımız olarak her sahibi yapmamız uygun oldu. Ama doğuştu benim bu gelince, yani burada böyle Söyledebilirsiniz, yöntemize ses çektiği, halledebilirsiniz, oradan sandığınız insanlar var diye. Bu birinci İslam düşüncesi sempozyumda haberim olmalı. seyahate çıktım. Seyahate yani çıkmazdım, tabii o zaman belli takip iktidar olurum. Yalnız bu gibi yerlere siz Çağrı Masan'ın video kamera ile kamerayla, efendim şey olarak, akrağlar yurttağı olarak, vakıf olarak yine gitmene duygun olur. Yani biz farklı продуктов olur karın adımıza ilgilenmeden ama sizlerin şeylerin üç ilgili tartışmaları yapan uygun olur ve bizim de şekerleri alınamayacağız. Müsaade eder misiniz arz edebilir miyim? Buyurun. da olmadığınız için coşkun Kingilmada ve Akreya takip etmelerini, zapt etmelerini ve sizin bunu söyle. Size de davet edemedim değil mi? Değil mi? Evet, sizin bunu söyleyeceğimizi size acele etmelerine O zaman bu yaz siz yaz belediyeye. Evet, Her yani münasip bir şeyden. Başlıyor. Her de siz yaz Hani onlarla tanıştığımızda bazı evet. davet kişilerle. Bu e, sembolcumun çok güzel bir toplantı olduğunu, iyi bir başlangıç olduğunu, bu bakımdan tepkik ettiğimizi mutlaka açıkladığımızı. Fakat anlam veremediğimizi, yani bizim niye dışlandığımızı, anlayamadığımızı, niye davet edilmediğimizi, yani ilk başta hatıra gelmemizi gerekirken bu konuda niye ihmal edildiğimizi, anlayamadığımızı üniversite bir lisan ile dile getirip, efendim. Yani, yardımcı da olurdu. Programda bazı şeylerde bize katılırdık. Burada yapardık. Bu tarafta yapardık. Daha başka efendim geniş e, yerlerimizde yapardık. Mesela Asfa Koruncumuzun salonunda yapardık gibi bir şeyleri. Çok daha renk katılırdı. Sonra e, gazetelerin de tabii mesela Yeni Şafak Gazetesi efendim, Selami Mehmet Bey. Şimdi, Bey sözcü Eski kültürümüzde, e, sultanın küçüğü siyasi adam demek. Yani bey, herkese bey denmez, bey sözü önemli bir sözdür. Osman Bey, Orhan Bey, Karavanoğlu Mehmet Bey, bey yani bu bey sözü e, sataran ifadede. Selamet Mehmet Bey, yani neresini düzenleyin, bey değil, efendi, efendi soylu demektir. Kelime olarak, tabir olarak efendi. Otentik kelimesiyle ilgili Rumca. O devirde atalarımız Anadolube'ye gelince Rumlar atalarımıza yani soylu, güvenilir manasında otentik kemşer, okandil, böyle bu pentekse ile o efendiye dönmüş yani bizim cisanımızda geçerken. böyle bir onlar olmuş efendi sözü. Bu maliyeti bakımından e, makamı olanlara söylenir Osmanlı devirde. Osmanlı devirde birisi Beyse, Anadolu Beylerbeyi, Rumeli Beylerbeyi Beyler, veya Rumeli Beylerbeyi, bir saltanat ifade ediyor. Bu bey değil. orası yanlış. Ee, Adık Mehmet değil mübarek zaten, Mustafa'da. Selami Mustafa Efendi. Bunu birkaç defa daha yaptılar. Yani Selçuk Bey, Selçuk Eraydin, Fakir çıvında bir canide vazgeçten sonra dönerken vefat etti. Hangi cani ya yani, İstelanbaşı desen, yani ne oluyor? İskender Paşa demediler, sanki adını bilmiyorlar. Bilirler. de bir yanlış bilgilerin olmuş. Yani o programı bir de siz şey yapsaydınız, böyle bir hele farklılandiye koordinasyonu da hikâre ettiyseydiniz, yani yapılan açıklamalar değil de ilgili yükseklerce yarasa olup bileseydiniz, her şey yapar. Bir ziyaret ederiz adamlar. İtelimiz sabırlarmıştık, önce kendi evet. anda bir şey yapacaktık ama senden almasın, onlardan bir taraft olsun diye. Onlardan biri de hatırlayacak. Şimdi burada yemin için bir yetişkin biri var. Yani onlardan bir taraft gelmiş, o zaman bir şeyler oluyor diye yapamayacağız. Çünkü beyninizde korku olduğu için e, hızlandırılabilir tahminler vesaireler gibi. Orası olmuyorsa başka yöntem yapılacak. Bu, bu uluslararası ziyaretlere, şahsiyetlere gereken ev sahipliği gösterebilirim. Hı. Yani ben büyük bir fırsat kaçırdığımız ve büyük bir kusur işlediğimiz kanaatindeyim. Ama bu kusur belediyeye ayırdı. Belediye bizi haberdar etmediği için biz tavuk koymadık. Biz belediyenin bu şeyinden aralığından gene şey yapardık ama haberdar olmadık. Neyse de sizi bir haberdar etmemiş oluyor, yani kendisini de e, durdurmuş oluyor. Talebi. Bu da bir kusur yani, onun da size bir bekmesi lazımdır, doğru olan oydu çare kuruluşu. Çünkü o şahsa, dünya çapında hakikaten İslam'ın selameti ve için fikir üreten kimseler oldukları için onlarla da bizim samimi affaplığımızın kurulmasında bizim e, bu fırsatı yaratmış derken, derken o fırsatı kaçırmamamız gerekirdi. O kaçtı. Efendim bir, bir defa kaçmış ama işte sonunda gelin gelmiş o e, sıfır etrafı bir bu benim. İstanbul biraz daha başka bir eee böyle lazım. Biraz da bizim şeyimiz eee bu şu tarafı Burdaki faaliyetlerin hakkında biraz ilgilenip Yani arkadaşlar geldiğime önceki Burdaki faaliyetler neler yapıyorsanız onu biliriz Bunlar da oturulabiliyor değil mi? Tamam Şurada doldurduktan sonra Şu rahat koltukları da, First class'a doldurduktan sonra second class'a geçersiniz İçinde bulunduğunuz ve evet. hivaz efendim tekleşelim şahe olarak. Bizim cemaatimiz için şartlı olarak tartış Her zaman yani, tamamlanmalı. Eğitim faaliyetleri, sosyal eğitim faaliyetleri başladık. Bu sorarız 3. olarak. Çünkü derekte Bu çerçevede bu hafta üçüncü durum eşit etti. Şu an de kişi bu programın içerisine Bundan sonra da bu eğitim programlarına ayırmıştığımız hafta içinde de yine talebe kardeşlerimize ve karakteri kolyesi anadolu'dan top inşallah bir tek kelimesi. bu arada cevap veriyor bu Bu tertip etmelisinin amacını ifade ediyor. Yapalım. Bu eğitim çalışmasının için yaptıklarınızı. Bu dönemde de mevcut arasında bir, e, çok çok e, söz şey bir sebep Bunu bir yönüyle e, böyle toplantılar yaparak gidermeye çalışıyoruz. Mehmet Bey'in başkanlığı ile yaptığı şey. Aşağıdaki her hafta sonu bir, bir ödemizde oynuyoruz. Türkiye'nin genelde 14. Bu bölge toplantılarında merkezli mesajını, gölgeye e, ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir akanslar, ilişkiler, e, hastalar varsa onları gidelim için de burası biraz daha iç meyveleri. Bu iç seansı kadar vakıflarımızda, şubelerimizde, birinci devirde Malikova kardeşlerimize davet ettik ki e, ön şeyleri konuşalım, e, mekanı tanış olsunlar daha sonra kimleri göreceklerini, nereye göndermeleri gerektiğini bilerek göndersinler diye e, birinci derece görevlerini bu e, Bundan sonra devam edecek ama yani genişleyerek, bundan sonra olan, muhif olan e, kardeşlerimizi buraya istiyoruz temellerinde. E, burada temel olarak mühendiselerimizi, akılımlarımızı e, kısal etmeye Mümkün olan en son üniversitelerimizin, en son üniversitelerimizin geldimle çalışıyoruz. Ve e, sosyal organizasyon, hakkında bilgi verilmiş, salgı yap, kuruluşu alınışan e, bir konu teprediyor sosyal kanal. Allah'ın ana ve, senedine, ve, uçna, kulubina, ve Mustafa, ve ve islani, <gülüyor> sevgili kardeşlerim, Allah olsun, bizim üzere yaşıyoruz. اِنَّ الْدِينَ عِنَّ اللّٰهِ الْإِسْلَامِ ayet ifade ifadesi buyurulduğu üzere Cenab-ı Hakk'ın رَبَلْتِ لَكُمْ اِسْلَامَ لِينَ ayet kelimesiyle ifade edildiği üzere Cenab-ı Hakk'ın dinlinde geçerli olan ve cenab razı olduğu bir din üzere bulunuyor. Açık bir inanç, yanlış bir yol üzerinde olmamak çok güzel çok büyük bir yol Allah'ın şanları olsun. Tabii belki Başka inançlarının sahipleri de kendi inançlarını en iyi sanıyor olabilirler. Hakkada bir totem taban kabilede kadide de veya Noğol Üstelindeki bir efendim, şaman inançlı bu bir Grup da kesinlikle doğru sanabilir ama bir de bunun dışında dinler tarihi de mukayeselerle ortaya çıkan Aklım ve mantığım muhakemesinden muhakemeden yani mahkemede suçlu olarak muhakemeli ve sorgulanma veya değerlendirilme manayı da düşünüyorum. Sadece düşünmek manası değil aynı zamanda mahkemeye cevap de sorgulanmayı da kast ediyorum. Mahkemesinden geçmiş Efendim sıhhi tescil edilmiş aklı ve mantığı e, efendim, takdirini kazanmış e, azalevi yollarda da bozulmadığı kesin olarak bozulmadan e, bize kadar geldiği kesin olarak bilinen bir güzel itikat üzemeyiz ki belki biz anadam babadan müslüman olduğumuz için e, kendi kendimizi iyi sanıyoruz diye düşünürüz ama anadam babadan Hristiyan olan Yahudi olan başka inançlara mensup olan insanlar da Uzun incelemeler sonunda Müslüman olduğuna göre, demek ki e, bu sübjektif değil, yani objektif bir ilmi sonuç olmuş oluyor. Çünkü onlar da aynı sonuca geliyorlar, kendi dinliğini bırakıyor, kendi kültürünü bırakıyor ve İslam'a geliyor. Bunlar bir tanesi, Afrikadir Essofri, bir tanesi Bölge Karadırı, bir tanesi Oruç Ülkeyi, daha dinlerce misal var, tarih boyunca var. Günümüzde de var. Günümüzde olanlar daha kıymetli çünkü 20. yüzyılın kültürünü bildikleri halde mesela Bence Rojakar'ın bir şok önemli bir kişi çünkü Fransız kültürüyle yetişmiş Hristiyan batı kültürünü görünü olan bir insan. Fakat kapitalizmi bilen Fransız devrimini bilen fikir hareketlerini felsefe tarihindeki çeşitli ekolleri bilen bir insan olarak sonunda sosyalizmi, komünizmi denetlemiş. Orada asrın filozofu almış ve yazdığı kitaptan Moskova gibi komünizmin uyguladığı bir ülkenin Efendim ders kitabı olarak kabul edilmiş, okullarda okutulmuş bir insan. Yani 20. yüzyıllık bütün fikir cevyamlarını görmüş, yaşamış, tanımış bir insan. Bunun Müslüman olması çok önemli. Şimdi ben de mesela komünizmi iyi bilmiyordum doğrusu. İyerek yani materyalizmi okumadım, hep duyarım duyarım ama okumak da istemiyorum, midem bulanıyor. Efendim, İslam'dan böyle bir şeyi okumamaya da kendim prensip itibarıyla karar verdim. Neden? Başka bir fikir okuyunca o fikirden bir kalıntı kalır zihninde de İslam hakkındaki öz düşünceme belki etki eder diye istiyorum ki sadece bilgilerin İslami olsun, o bakımdan şey yapmıyorum, onu da azdetmiyorum yani. Ama o hepsini ister istemez tanıdı. doğru diye sarıldı. her birine. Hani İbrahim Aleyhisselamın macerasına ne biliyorum abi macerası. Benim macerimle alimler diyor ve ateşleba gece uzun zaman yıldız diyor diyor. Bu mu benim Rabbim dedi. Sonra olmadığını anladı. Ayı görünce efendim bu mu benim Rabbim dedi. Ormadığını idrak etti. Güneşi görünce, galiba bu benim raktım, bu en büyüğü dedi, sorun olmadığını anladı. Ee, o noktaya ulaştı ve dedi ki, bunları yaratan benim raktımdır, ben ona evinlerdim, ben ona kuru geziyorum dedi. İbrahim Aleyhisselam'ı yani sağa sola salınıp teveccüh edip, inceleyip sonunda Allah'ı kurması gibi bu mübarek zatlar 20. yüzyılda mevcut olan bütün fikir cevyenlerini inceledikten sonra İslam'a e, ulaşmış oluyorlar. Bu çok büyük bir olaydır çok büyük bir hal Biz bunun büyüklüğünü merak edemiyoruz. Yani bizim Rojogar'ı değil. Herhalde çok büyük herhalde karşılamamız gereken Çok büyük şeyler yapamayacağız da onun için. Akıl, kalp, etsofiler daha önemli. Efendim, çünkü komünist olmuş bir insan. Sosyalist olmuş bir insan. Hastadır, elhamdülillah biz Hakk'in üzereyiz. Bu tescilli. Yani muhakeme kararlarıyla, Öğrenlik tescilli. Zaten kendimiz de İslam'ın bilen insanlar olarak da elhamdülillah Allah'ın e, ahlamının ne kadar mükemmel olduğunu biliyoruz ve başkalarına da anlatıyoruz. O bakımdan hak dini üzere olmak çok büyük bir nimet. Bu güzel. İkincisi, bu hak dinimiz içinde de tarih boyunca e, siyasi iktisati iktimai sebeplerle çeşitli fikir grupları meydana gelmiş. Mesela sürüdürlük, seçhira meydana gelmiş. Mesela efendim mutezile meydana gelmiş. Mesela efendim vahabilik meydana gelmiş. Çeşit çeşit görüşler var. Mesela modern Müslümanlık, mesela modernizasyon Mesela herhalde reformasyon fikirleri gelmiş ve de ben Müslümanım belli halde İslam'ı anlayışı ve yaşayışı çok farklı. Şimdi bunların içinde de Elhamdülillah biz Ehli i Sünnet ve Cemaat içinde takva yolunda oturmuş, yani yörüngenin en sağlam yerinde oturmuş bulunuyoruz ve Caşk-ı Kübra'yla İlm-i irfan, ve İslam'da görüyor. İlim malum, irfan malum, İslam'da malum, sizlerce malum yani siz tekil Erman olduğunuz için bu filmleri belki izlememelisiniz. İlim yolundayız yani İslam'ın ilim yoluyla hadisiyle tefsiriyle fıkhıyla evet. bütün külûmüşi illesiyle akli illesi ve nafsi ilesiyle e, anlama çalışan ciddi yoldayız yani medresenin kutsu yoldayız, ilvan yolundayız yani varıpesullah hakvalıydı. Benim yere ulaşmak isteyen tekdelim yolundayız, tek yolundayız. Bu bir üstünlük efendim. Bu da efendim insan da Allah Teala'ya üzere efendim ve görüyor uçuna yani, ibadet etmek makamı olduğu için o makamın talitleri ve o makama ulaşmış mübareklerin tale talebeleri olmak bakımından da en güzel yoldayız. Birçok kimse bu kademelerin bazılarına erişememiş oluyor. Medrese seviyesinde kalıyor. Daha yüksek ihmal seviyesini anlayamıyor. Malifetullah seviyesini anlayamıyor. Malifetullah seviyesine geliyor. Efendim, ama e, ihsan derecesine, taktik derecesine ulaşamıyor. Şöyle anlaşılır hale getireyim. Adam Müslüman ama tasavufa karşı, hemen evet, katlı bir tutumu var. Bakıyoruz ki yanlış yoldalar yani. E, Kelametin interneti yok bilmem, şunun interneti yok ne diyoruz? Hazreti Kur'an kelime, keramet e, var. ondan interneti bir şey var, zikim var vesaire var. Tasavufun bütün unsurları var, tasavufa karşı. Demek ki alt teriyle kalmış. Ervan tasavufa bakıyoruz çevremize. Hatta adı bizimle aynı olan, nakşi, frendiye gruplara bakıyoruz. Onların tutumlarıyla de bizim tutumlarımız arasında bir fark var. Acaba onlar mı hakkı, biz mi hakkı? İnceleyelim e, biz bakıyoruz ki sünnet seniye uygun bizim tavırlarımız ama onlar ki ayrı. Bugün nakşiyim diyen insanlar var. Birçok grup var yani da görünen tasavvuf cümlelerinin, tarifet cümlelerinin çoğu nakşilikle ilgili bugün. Ama Kavur ve davranışları ümmetin genel tespihine mazhar olamıyor. Kusurlar var. Ben bu e, tehlikeleri hiç ben istemiyorum. Ama ahime vicdanı, müslümanların ahimesinin vicdanı onları tespit etmiyor. Bazı yerlerde saplamlıları olduğunu görüyor. Demek ki bu yanlış oluyor. Diyor. Efendim, yani doğru yolda ama yapmış davranışlar içinde. İntisap ettiği yol doğru fakat kendisi o yolun gereği olan performansı gösterememiş durumda. İnanede tarikatın, tasavvufun irfanın bilimden sonra irfanın önemini anlamış ama irfanı kazanamamış durumlar oluyor. Ve bunun içinde de bir daha yüksek seviye var. Yani irfanı iktisap etmiş, Nârifetullah'a ermiş, bir de makamda, ifsan üzere Cenab-ı Mevla'ya kuluk eder insandan var. E bu tabi ideal müslüman. En güzel müslümanlık bu. Biz bu de, bu noktada, bu çizide olduğumuz için, Allah'a hafif senalar olsun, en doğru yoldayız. Mesela vehhabilerden ya düştüğümüzdü. Yani dışarıdan başlayarak şöyle dolaşalım, ee, nevze nevze. Çünkü adamlar şeyi inkar ediyorlar. tasavvumun bütün Kur'an-ı Kerim'de, Hadis-i Şerif'le, Saadet gerçeklerini inkar ediyorlar. Az oldu düşmanı, az oldu durumdalar. Yani ki onlardan üstümüz, onların görmediği gerçekleri görebilen insanları istiyoruz. Şimdi bu önemli bir şey. O arada bizim hem gayet müslümlere karşı görevlerimiz var, onların müslüman olması için çalışmamız lazım. Hem irfan devletine ulaşmamış insanlara, İrfan'ı dilimize Kişisinin ruhu gibi önemli olduğunu anlatmamız lazım. Çok önemli. Bu olmazsa olmaz dememiz lazım. Ki adam e, katılıktan kurtulsun, yobazlıktan kurtulsun. Yanlış işler yapmasın. Yani imanlarına bir takım inkarlara düşmesin. Ülkenizde var bu böyle. Lise tahsili, dini tahsili olmaya bir takım acayip garay insanlar, geografiye mezunu, lise mezunu bir takım insanlar hasta olarak karşılıyor. efendim, belgeler çıkartıyor vesaire. Efendim, orada ver, ver yazsın alete bulmuyor ama efendim e, dini kavramlar diyor ya milletin kafasındaki kavramları düzeltmeye çalışıyor ama kendisinin kafası karışık yapmış. Kendisinin hayatında, ailesinde, sıkıntında, karışıkında kendisinin davranışlarında bu şey yok. Tabii onlarla da uğraşmamız lazım. Yani bu nasıl bir uğraşma? İkaz etmemiz lazım, inşad etmemiz lazım. Yanlış şey yapmak istediklerimiz yaptık. Bu da içeriye. Bir de pasavuk erbabı elinde teski, başı da sarı, sırtı da cümle. Ama yine yine şeyi yakalayamamış insanlarla hiç birisini düşmanlıyor muydur? Ama her şeye karşı görevimiz var. Yani şeye benziyoruz bu karanlık bir yerde doğru yolu bulmuş bir insanın karanlıktakilerin bu tarafa gelip doğru yol burasıdır. Çıkış buradandır. diye seslenmesi gibi. Tehlikeli karanlık bir yerde bu tarafa doğru gelir. Çıkış kurtuluş buradadır diye seslenmesi gibi seslenme görevimiz var. O halde e, ilmi iyi bilmeliyiz. İlmin temeli Kur'an-ı Hadis-i Şerif'tir. Fık-ı kaleseli mukarneli evrendir İslam dokusu budur evrendir sahih ilk katı anadan evrenden eserler kitaplar şanıslardır ve onların yollarıdır. Ondan sonra tasavvurdaki ilk inceliklere e, tasavvufun ruh yer sahip olmaktır. Ondan sonra da sonuca ulaşmak için yer yani yola kalmaktır evrendir. O bakımdan yolumuz çok önemli. Yani biz takvamız dolayısıyla Allah'tan korktuğumuz için Peygamber s.a.v. Efendimiz öyle bir tevazı olduğu için gömürlenmiyoruz, övünmüyoruz. Ailenin içinde öyleler var ki ben istersem ağzımda kuş tutarım, buluttan yağmur yağdırırım, söyleyelim, böyleyelim diyor. <gülüyor> Hiçbir şey yapamazsın. Atıyor. Yani sarıyla, kübbesiyle atıyor. Kimizi televizyonla atıyor. Atıyor tutuyor televizyonla resmen açıkça. Ama e, gören, seyredenler ağzından duyduk diyorlar ki atma, atmak çok, duydurma. E, demek ki biz öyle yapmadık. yapmıyoruz ama tabii Allah gibi sever onu da bilmiyoruz. Çok sevgili kum, kibire, hücube düşerse Allah'ın sevgisinden de düşebilir. Onun için Allah'ın sevgisini birazını kazanmak esas olduğunda ellerine riyade ediyoruz ama yanlışların karşısında da boş durmamamız lazım, çalışmamız lazım. O bakımda Bizim tekneğimizin fonksiyonu çok önemli, görevi çok önemli, müstesna bir görevi var. Tarih boyunca böyle olmuş. Bizim de, mesela İmam Rabhani'yi alıp, ya da sabahsız alıp, Hindistan'da padişanlarla rica etmiş. adamların yanı çıktığının karşısına çıkmış, Tatsingi'de çıkmış, yani koca bir toplumu, büyük bir trenin, koydumaz bir gemiyi, büyük bir treni, ilede kayalıklara çarpmasın diye bir men dairesine geçmiş, bir men bile ümruklaşmış, bir men bu tarafa kavurup batmaktan kurtarmış insanlar bir Bizim aynı şekilde görevimiz bu devlette de öyledir. Çok önemli bir görevimiz var. Biz bunu devirlemek için selameme ihtiyacı yok, devirleme olmasın diye. Ama manevi işaretlerimiz öyledir evetin. Günahlere biz bu yolda var çünkü bizde çalışmakla görev değil. Varız ve mutludur. Bizim bu görevi yapmamız için kurduğumuz mekanizmalar vardır. bakıplar vardır. Aletler vardır. Varsalar vardır. Vakıflarımızdan birisi ilim-kültür-sanat vakıfıdır. İlim-kültür-sanat vakıfı çok önemli bir vakıfdır. Gayeleri itibariyle son derece önemli, çok seviyeli, çok yüksek seviyesi bir, bir vakıfdır. Evet, yani camla, elmasın farkını anlamak lazım. Şapla gelir farkını ayırmak lazım. Benim kültür sanat baktığı evet, Allah'ın büyük bir yolu Çok önemli bir organizasyondur. Şimdi büyük organizasyonda e, hizmet yüklenmişi arkadaşlarımız. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri gayret kürmet vermesin. Allah sizlerin yapmasın, şaşırmasın. İlim, kültür, sanat bakımımızın ismi, müsemmasını Allah'a bir bahsetmiştir. <gülüyor> İlim, kültür, sanat bakımımızın faaliyet davları çoktur ama daha hedefi üçtür. İlim, sana. İlim kulüb-ü temsil ediyor. Kültür insanı temsil ediyor. İslam'ı yaşayan büyüklerimizin bize öğrettikleri adabı ve ahlakı temsil ediyor. Ve hem sanat da ihsanı temsil ediyor. Yani işi güzel yapar. Allah-u Teala Hazretleri, mümine her yaptığı işi güzel yapmayı fark kılmıştır. Hazife kılmıştır. Mecburi kılmıştır. Eğer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görüyor ki, Allah ihsanı her şeyde yazdı. Ve Allah'ın ihsanı fikirli şekli. Her konuda ihsanı müminin boynuna yazdı. Yani neden demek? İhsan, güzel olmak, ahsını güzel yapmak, lazımın müzaklisi. Şey. İhsan, bir şeyi güzel yapmak demek. Yani. Hangi işi yapıyorsa, onun güzel yapmasını falan yazdım. Hâlâ yaptığımız şeyi güzel yapıyoruz. Yaptığımız şey, misal veriyor Peygamber e. Kurban kesiyorsanız, bıçağınızın güzel bileği, kurbanı güzel kesin. Kimisi ensesinden kesmeye kalkıyor, ensesinden kesilirse hayvan ölmez. Eserciyle katiyen ölmez. Hayvanın ölmesi için boğazında, böyle yokladığınız zaman, kırtlanı böyle bir dere gibi iki çift çırpının yerini bulup oradan kesmek lazım. Öbür taraftan kesmek isterseniz diğerlerine dayandırıp çap hayvan enfes çırpılır. Şiş kodudur hayvanlar. Bıçak keskin olunca kesmek güzel. Bıçak güzel ilermiş olacak. Kesmek güzel yapılacak. Usulüne uygun yapılacak. 5 tane efendim. Vesaire vesaire yani orada dahi bir güzel yapmayı bu işi emretmiştir diyor Peygamber Efendimiz. Tabi bu güzel yapmak işi böyle maddi konularda olduğu gibi hayvan kesmek maddi bir fiildir. Nihayet Kandak'ta keser bunu yani illa Şeyh Efendi'nin veya e, Evliya Allah'tan en büyük şahitini kesmesi gibi bir mecburiyet yok. Yani basit bir işlemdir. Bunda yazdığı gibi müminlerin her kişide de yazmışlar. Mesela namazda da güzel kılmak lazım abdesti de güzel almak lazım. Efendim ibadeti de en güzel veçile yapmak lazım. Kur'an'ı da en güzel şekilde öğrenmek lazım. İlmi de en güzel öğrenmek lazım. İlmi de en güzel tarzı uygulamak lazım. Yani en güzel vasfı bizim her faaliyetimizde olmalı. Biz ilet, kültür, sanat derken bu sanat kelimesiyle onu katkidiyoruz. İhsanı katkidiyoruz. İlim ulumu şeriatı. Kültür Terakat-i Aliye, efendim, sara makamı İslam. Bu kademeyi düşünüyoruz. Yani biz bu isimleri koyarken, isimleri koymaktan hepsinde Allah nasıl biliyor, güzel güzel şeyler çıkıyor buraya, ee, Tevafuklar çıkıyor. Mesela her büyük iş yaparken, kurarken, ak bük sentinde, her büyükün kurulmuş kalori için, ak bükün akını al. Ondan sonra radyonun rahatsızını aldık. İkisini bir araya Akra ne demek? Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, dini en iyi bilen. En ağır imanlarına geliyor. Yani, Peygamber Efendimiz'in mesela hadis-i e geçiyor. Bir grup efendim, seyahat ediyorsa, fez ye'ünmehû ekrâ olun. Bu gruba kim imam etsin? Ekrâ olan. Yani, en çok güzel okuyan demek ama bu sadece ses giderliğini kastetmiyor. Kur'an'a en çok aşina olan, Kur'an'dan bilgisi en çok olanı kastetiyor. Peygamber Sadallah ve evet. Eseram Badan bir grubu bir görevle diğeri gönderirken hep silindeki adıken karşısına alıp onlara sual teşkil Kur'an içerisinden ne kadar biliyorsun diye sordu. Herkes bir şey söyledi. Kur'an Kerim Kur Kerim'den ne kadar bilgiyi ama ben şurayı biliyorum, ben bunu biliyorum diye. Nihayet yani bir genç geldi Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in dunduğunda, ona da sordu Peygamber Efendimiz, ''Kur'an'a neler gidiyorsun?'' diye. O da dedi ki, ''Ya Resulallah, adam babam sana feda olsun, ben Kur'an'a gelmeden şunları, şunları biliyorum ve bakarak görüyorsunuz.'' ''Bakarak biliyorum. Peygamber Efendimiz, bir kere daha soruyu tekrar duyurdular yeter ki Bakara Suresi'ni biliyor musun? Evet, Yadak-ı Allah. Bakara Suresi'ni elbirler O zaman dedi ki he he he emir. ''Hadi sen bu grubun emirisin'' Bakın, Bakara Suresi'ni bilmesi, ötekilerden kıraat yönünden üstünlüğü olması onun emir olmasına sebep oldu. Yani kıra kıraat olduğu yani. Kıraat, en çok bilen olduğu için tabi o devirde Kur'an'ı bilen aynı zamanda manasını da takip edebiliyor dedi. Yani Arapçasını da biliyordu. Efendim bir takım incelikleri etmeye sorarsa manasından da bir şeyler anlıyordu. Şimdi bizim bu devirde Kur'an'ı ezberliyor. Ezberliyen hafı ama manası değil. cenazenin olduğu evde nikahla ilgili aşkı okuyor. Şerif'i okuyor. Hikâh yani merasimde efendim, Boşabak'la İdlib'i Ayet'i okuyor. Hadi onu da okuyun yani. Hikâh'ın bir negatifi de bulamaz ama mutlu bir zamanda yani çok suç keziri yapıyor. Yani her yerde okuyacak Aşkı'nın yeri var. Neden? Şeyi bilmiyor. Efendim, evet. Manasını bilmiyor. Manayı da bilmeyi ifade ediyor yani. Mesela biz akra dedik. Akra kasımız. Kur'an'ı en iyi bilen, Kur'an kıraati yönünden en ileri seviyede olan gibi bir Yani <gülüyor> çok uygun ve de sevinçliydi. Yani, Akra radyosu gerekli bir çalışma oldu, yayıldı. Bugün 60 küsü ilde yansıtıcısı var, 70 Her gün değişiyor efendim. Takip etmek mümkün Geçen hafta 58 değilim. Ben 50'ye mi dedim, yok 58'inde. Şimdi 68 diyorum, efendim, Mehmet ordan dışarıdaki 70 küsü diye. E, bir dakika da elhamdülillah başvettirilecek olacak. Yani e, e, bir gelişme içinde. Şimdi <gülüyor> bu isim de ilim, kültür, sanat ismi de anlamlıdır. Bu anlam üzerinde derin derin düşünmeliyiz. Biz ölümü u her çeşidini seviyoruz. Kıraat, para, his, hepsi dahil yani efendim, bir insan ölürse, efendim, karısı varsa karısına ne kadar düşer çocukları varsayalım, mirasına olur. Bu, İdmi Ferahizm. Bu da önemli. Bunu da seviyoruz. Efendim, Hadisi de seviyoruz, köşesini de seviyoruz, akabini de seviyoruz. Tamam. Bunları öğreneceğiz ve öğreteceğiz. Görevimiz, bunları öğrenmek, öğretmek. Görevimiz, bu konularda yetişmiş büyük zatları tanımak ve tanıtmak, böylece yenilere hedef göstermek. Bak, ey topraklılar, Kemal Kocazade gibi oldu. Ey Efendim Sivaslılar i̇bn gibi olur, Demiş olacağız yani. E İstanbullular Ebu Eyyubel'e saygı etmenin yolundan gidin. Demiş olacağız yani. Yani mülemayı tanımak, tanıtmak, sevdirmek, özlendirmek ve gençleri oraya yönlendirmek öyle olmasını sağlayacak tedbirleri aldık. Çok önemli. Efendim. Ama bunu yaparken... <gülüyor> Rum terbiyesini ihmal edersek olmaz. Biliyorsunuz ilmin ve irfanın ve alimin metninde çok hadis şerifler var, ayetler var. Ama kötü alimler hakkında da çok şeyler yok mu, tehditler yok mu? Açın hadis şerifleri kötü alimler hakkında ne kadar büyük tehditler var. Demek ki bilgi doğrudan doğruya insanı Allah indiğinde makbul kur, Yapabiliyor. Biliyor ama kötü ayrımlı olursa Allah sevmediği bir insan oluyor. Ali dünya sevdeti mahvolur. Bilgi başlı başına bir hazilet değil. Bilgi sahibi bir kötü insan bilgiyi bilip uygulamazsa hazletsizdir. Bilgi sahibi bir insan bilgiyi öğrenmiş ve bunun dünya cehbi için kullanıyorsa yani adam alim sarı, sarı cümbeli ulmanlı Efendim, müftü, başkan, yani şehir başkanı vesaire filan ama bunu celb-i menafi'yi dünyevi için kullanıyorsa, dünyevi menfaatler ve için kullanıyorsa, o zaman minnelezine yebi une dinahun bir aradı millet-dünya, kari dünyadan az bir bana karşı da dinini satan insanlar kültesine düşüveriyor. Allah temeli bir insan oluyor, Allah'ın cehennem ateşini ilk tutuşturduğu insanlardan biri olur. Biliyorsunuz, El-Terdif ve Tehribi e, Riya bölümünde vardır bir hadis-i şerif. Oraları okumak lazım, titrememiz lazım. Allah-u Teala Hazretleri cehennem ateşini üç kişiyle tutuşturacak buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunlardan birisi de Huzur Huzuru Rabbi bizlere çıkartılıyor, mahkemesi için. Mahkemeniz ki burada. Allah-u Teala Hazretleri sorduğunda diyor, yani, sorgu teşhis buyuruyor. Ne ne ededim dünyada diye. O da diyor ki, ya Rabbi senin rızan için ilim öğrendim, ilim öğrettim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Sayıyor kendi e, ruhuna göre, kendi zannına göre bir şeyler söylüyor. Allah'ın herhalde ki ona buyuruyor ki, bu, Yalan söylüyor. Sen ilmi menfaat şeridi için öğrendin. Ne kadar adamlar desin diye, alkışlanmak için öğrendi, şu için, bunun için öğrendi. hadi bakalım bunu atın cehenneme, diyor. Allah-u Teala diyor ki, kezatı buyurunca, mahşer ve melekler de kezatı buyuruyorlar. Hepsi kalırıyor herhalde. Bir, bir şey çıkıyor ortaya, yalancı, yalan söyledi diye cehenneme atılıyor. Ötekisi kim? Harikte şehit olmuş bir şehit. Getiriliyor Allah'ın duruna, cehennem celaluhu. Celle Şenuhu, Azuma Şenuhu Hazretleri Ölmürzü'nler soruyor ama ne yaptın dünyada? Diyor ki Rabbi, senin için çarpıştım hatta şeydi. oldum. hem de oldu. alçak Sen ne kahraman adamdasınlar diye veya galimet almak için veya hırsında, gayrı İslami, gayrı meşru, Hüsemen de çarpıştı. efendim. o muradına da erdi atabını cihetlemedin. Sonra bize git getiriyor Allah Nasır. Ne yaptın? Erak ya işte balımı senin özel için hallettik. Cami yaptın bunu, binayı yaptın, bunu yaptırmaya yarayan senat yaptırdın. Yanarsın. Sen bunu belir bir özel için yapmadın. Şu sebepten bu sebepten yaptın. Yani övme için yaptın, belir bir için yaptın, yattı ve saydıkla adam bunu Yani ilim başla başına insanı kurtarıcı bir çare değil. Diyecek miyim Abdurrazzağ? İlgin başta insanı cehenneme düşmekten kurtaracak bir çare cahilliği cennete götürecek bir yolda bir mani olarak görüyor söylüyor. Cahil insan cennete ulaşmakta. Cehalet büyük bir engel eder, cennete ulaşamaz. Bunu söylüyor. Ama 3 dördüncü mertebede cennete bir insanın bir mani de ilim cahillik de bir mani İlim de mimari. O nasıl oluyor? Adam mağrur, adam yüce bir, adam kendini beğenmiş. Adam dünyada hiç kimseye böyle bir sıcak bakışla bakmaz. Herkesi tepeden görür, herkesi tencil eder, burnu kaplarında. Demek evet, ki kaydı makluluyor. O zaman ilmi kendisine gurur verdiği için, rahmet verdiği için, terde olduğu için, mani olduğu için cennete gider. Demek ki cahillik de cennete gitmekte perde ve mani, alimlik de perde ve mani. Yani ilim, bu taraf kardeşlerim, Hz. Şerif'e dikkatle incelediğiniz zaman hayretle görüyoruz. Bizim tasavvur ettiğimiz gibi çok bilgi bilmek değil. Hani Kur'an ya alim vermek ediyor, Hz. Şerif alim vermek ediyor. Ne, ne bunlar yani? Kaç üniversite bitirmişler, kaç fakülteden diploması varmışlar, diplomalar çok adanlıklar var. Ver rahmeti bu ne filim, filim de, saba çok ileri, çok yüksek seviyede olan insanlar, çok ibramlı insanlar. Hayır, mesela bir hadis şöyle, ulu şu tutuyor. Zaten hadis-i şerifler çok yüksek, okur seviyesinde olanlar. Görüyorsun ey yeminler benimiz, ben derde yemin olur, böyle başlıyor şey. Kim yeminini? temiz doğruysa, yalan kere gelme etmiyorsa, dili doğru söylüyorsa, kalbi müstakilse, temizse, ahlaklık güzelse, vesaire vesaireyse, ve işte onlar e, ilimde Rus'u kestetmiş alimlerdir diyor. Yani şu kadar ilmi bilen demiyor. Zaten şu kadar ilmi bilen alim seviyesine gelmek olsaydı sâdık, kiramın çoğunda o kadar şey yoktur. Yani daha sonraki böyle bir şey kadar belki bilgileri bulmuyorlardı ama çok daha yüksek devriliydi. Yani burada anlaşılıyor ki, yerinde Resul sahibi olmak, ilmi nafiye sahibi olmak demektir. Yani ilmiyle amin olmak demektir, Allah'ı bilmek demek. İnsan ümmi olabilir, tevriya oluyor. Ümmi olsaydı. Zaten Allah evliyası olunca, Allah öğretiyordu. Metrafatallahu veliyyem cahil bir ailemi sömürçe başlıyor. Allah bir cahide veli edilmezdir. Mesafecilerin veli yer cahid. Allah bir cahide hiç asla kendisine veli istihal etmez etmedi. Ama etmez mi? Böyle mesafecilerle alermodur. Yani kendisine evliya edilirse örekir. O evliyalığıyla bilir. Ümmiliğiyle bilir. Neden? İlmi Allah'tan alınca. Allah'ın bildirdiği her şeyi bilir. Peygamber Efendimiz bir üniversitede okumadık. Gidipleme almadı ama Allah'ın sevgili kulu olduğu için uyumlu, evvelilmü, Aferin kendisine verildiği için insanların en hakim olduğunu. Bunları iyi anlamak lazım. Yani ilmi, külüphane memurluğu sanmamak lazım. bilgi çokluğu sanmamak lazım. Ilmi, Allah'ın ilmine mahkul olan ilmi, neydi? insanın ama bir kazanmasına sebep olacak. Bir da bilmek lazım. İşte bu bakımdan ee, size çok büyük bir şerefli vasite tercih edilmiş oluyor. Size bize. Yani biz bu yolun şerefli olduğu için bu yolu seçmiş oluyoruz daha doğrusu. Bu yolu seçebilirdim. Ben de şey yapabilirdim. Spor durumum iyiydi. Efendim, futbol yola gidirdim. Bir tanesiyelde şu kadar alabilirdim bilir her şeyi. Ben sporunuz bakmayın benim sakalımın aklına. Ben pentatlon şampiyonuyum şeyde. Askerlik ettim. Hem de askere akranımda 10 sene 15 sene geçtim abi. Hesaptonda bizim gibi pentatlon ne demek? Kirişli, çıkışlı, inişli, maniyalı, terör güve, tırmanmalı, hemen atlamalı, sıçramalı bir yer yapmışlar. Yani buradan giriçe kadar öbür taraftan dönüp bu şekilde buraya gelinceye kadar Ankara Karay'ı seçiyor. Neler var? Böyle kapı üstü gibi bir yer yapmışlar. Buradan tırmanacaksın, buradan bir tarafa, buradan bir tarafa geçeceksin filan. Çoğu dökülüyor, geçemiyor bu tarafa. E, şukura atıyorsun, oradan yukarı kendini çekeceksin. Bitfiner gibi bir şeyden geçeceksin, atacaksın, yutlayacaksın. Bir sürü şey. Ondan sonra da halat çekeceksin. Şey Birincindim mi? Benden çok daha gençler vardı. Ha, biz niye niye futbolcu olmadık? Daha çok içeride. Yani siz nereye Allah aşkına sporcu yollasınız? Bu kadar böyle transfer bir süreç yüksektir. Bu kadar bol para varken bu sporcu. Evet. Allah yolu, Allah'ın özelliği yolu başka olduğu için biz onu aradığımızda Allah'ın yolunu araya araya bu yöntüyeye oturduk. Yani bunu bilelim. Bu yol çok paralı yol olmayabilir. Bu yol mahrumiyeti olabilir. Açkaca kalabilir, sıfır kalabilir. Otomobilsiz olabilir, evsiz olabilir. Efendim ay sonunda maaşı yiyebilir, kuru ekmek yiyebilir, hep bugün eve yemek yokmuş, oruç, oruç erdiyetlerine vereyim bari, yiyebilir. Ama bizim yolumuz en güzel yol olduğunda biz bu yola girdik, İyir, siz bu yola girdiniz. Siz hemen bu organizasyonda kendi bölgenizde vacilatınız. Bizim şeyimizi, Bilim Kültür Sanat Vakfımızın e, gaye maddelerini ve faaliyet maddelerini lütfen çok derinlemesine okuyup Şerh de bunlar. Hani biliyorsunuz eskine, e, her kitabın şerhi yapıyordu. Falanca kitap, falanca alim yazmış. Öyleki siz, yazmış. Birer falanca Alem'in şerhi. Ne olur, şu bizim bilim kültür sanat farklı kaya maddelerine hemen bir sefer iki seferlik şerhi yazmış. Yani derinlerin inceliği, derinlemesine anlayın bir şeyi. Hani ver. Yapa, bölgesi de yapabileceğiniz yeri yapalım. İstanbul savunması bugün bizim omuzumuzdadır. Farklı Sultan Mehmet, transzor taraflarının, orada Rum Fonur hükümeti varken, orayı detk ve geliyor etti. Orayı da devir etti. Efendim, ve O zaman o dağlarında tabii şoseo, yol yok, at çıkamıyor. Yok fazla oldu mu, atan ne binebilirsiniz? Yokuşlarken yokuş fazla oldu ama asla ne inebilirsiniz. Eğer mecbur. Asın üstte durulmaz. Ben bizim köyden biliyorum. Bizim köyden yalıya atla birim ters çıkmaz, inemez. Umarım çok yokuş. Yürüyecekmiş. Çarşı, Bir çarşı yok yürüyüş. Koca partiş, yaya yürümeye başlamış. Etekleri uzun uzundan, asın üstünde tablalar var şey var. Eteklerini şöyle toparlamış efendim. İzhan Paşa'dan yusulamış filan yürüyor. de yürüyor. Mevkibi de. Yani kendisinin mayedimine bir heyetle yürüyor. Akrabası olan bir hasım, yaşlı hasım diyor ki asıl tanrı. Bir küçük kale için bu kadar zahmet çekilen değer mi? Evet. Şöyle kalem var. Diyor ki, valideki bugün e, İslam'ın bir hat kılıcını Allah bizim elimize vermiştir. Bugün bu görev bizdedir. Biz bu görevi güzel yapmasak Allah bunun hesabını sorar diyor. Sorumluluğu büyük bir sanat. Kantar içinde. Kantar içinde yokuştur. Nefes nefese. E Allah bize bu kılıcı vermiş. Hadi bakalım salla diye. Efendim bugün görev bizim diyor. İşte bugün görev bizim muhtemelen kardeşlerim. Sizin ve bizim. Bizim yaptığımız bir e, vakıfçılık oyunu değil. Bizim yaptığımız bir efendim, vasit konferans düzenlenir. E, Kur'an kursu çalışması değildir. Bizim vazifemiz Fatih Sultan Muhammed Han'ın vazifesi değildir. Bizim vazifemiz Fatih Sultan Muhammed Han'ın vazifesinden daha güçlü. Akşemçin'in vazifesi değildir. Fatihleri yönlendirme vazifesi insanları yönlendirme alakasıdır. Onun için burada aşk ile çalışacağız. Canla başla çalışacağız. Çok sevaklı yolduk. Çok kıymetliyordu, yolduk. Allah'ın zarar rızası kazanma yolduk. Yine mümkün İslam'a ve Müslüman kardeşlerimize en evden hizmet etmeyi oluruz. Bir insana bir, gün, bir öğün ziyaset çekerseniz bir defa kalpini doyuruz. Bir defa Akşama gene Sırtına bir etsi alsanız bir onu soğuktan korumuş olursunuz. Ondan da oyun yıpranır. o yıpranır. Ama ona dinini öğretirseniz cenneti kazanmasına sebep olacak bilgileri kazandırırsanız ona en büyük hayrı yapmış olur. Bizim yolumuz budur. Bizim yolumuz bir şart yolu insanlara tekvâ yoluna davet yolu, Allah'ın ya i e l zâmele kâkullâ a diye Kur'an-ı Kerim'de birçok ayrı kelimelerle, efsane ayetlerle teşvik ettiği tekvâ yolunu insanlara anlatmak zorunda. Aletimiz ilimdir. Ama ilim başlı başına bir fazilet değildir. İlim, kullanış tarzı fazilet getiriyor insana. İlmi öğreneceğiz, keremi yaşayacağız, sonucunu alacağız, Başkasına ilmi öğreteceğiz, İslam'ı savunacağız. Osmanlı Terebe-i askere orduya almıştır. Çünkü Terebe-i Ulu'nun cihadı, ordunun yaptığı cihazlar çok üstü. Çanakkale'de 375 bin kişi öldü. 270 bin diyorlar, 375 bin diyorlar, 500 bin diyorlar. 375 bin kişi öldü. Mineverler bitmiş. Çok aydın, çok alim çok fazla kimseler gitmiş. Çanakare'de gitmiş. Onun evvelindeki ve sonrakindeki sabahlarından gitmiş. Ve sonunda, Allah bilin ve daha sonra çık, insanların göğüslerinden çekip almaz. Ama alimleri alır. Geriye cahil insanlar kalır. Onlar da kendilerine mesele sorgulduğu zaman kendi kafalarından fikir söylerler. Kendileri de sapıtırlar, halkı da saptırırlar. İlmin altı, efendim yok olması alimlerin hizmetiyle olur. Bir adım öldü mü, ilmin şehrinin durumunda gelik açıdır. Düşman içeriklerine gelecek durumundayız. O bakımdan ee, bizim yaptığımız, yapmak istediğimiz, niyetlendiğimiz, çalıştığımız ilim yolu cihat yolundan üstündür. Bizim makamımız ben cihat evreniyim diyenlerden üstündür. Saşırmayalım, avlanmayalım, kanmayalım. Bunu bilelim. O bakımdan bu, bu yorta var bir günlerde açık ile şevk ile gezebilirsiniz. Susuz, uykusuz Efendim, çalışmanızı dilerim. Allah'ın ıstığa sınıfını dilerim. Allah'ın sevgili kulu olmanızı dilerim. Mevrem gözünüzün tertelerini kaldırsın. Gönlünüzün pasını izare eylesin. Gönlünüzün pürnür eylesin. Hakkanat olarak görüp ana uyumayı nasip eylesin. Fatılı ve korunmayı nasip eylesin. Ülüm-ü Takvayı, makam-ı ifsan'a ulaşmayı nasip eylesin. Sevdiğim kulu yaşamayı nasip eylesin. Hayırlı uzun bir ömürle muamber olmanızı nasip eylesin. Çünkü hayırlı bir alim çok zor yetişiyor. Onun çok yaşaması lazım. Ben şahsen Allah'tan 90 yılını geçmeyi dua ediyorum, temenni ediyorum. Ee, ya iki 2 beyti var. Diyor ki Allah'ın böyle şaşırt işleri mesela var ya 100 yılda bir vuku Kılıp genç ki marifet. Ahir, yerin mi şey meni halk cezalede. bir 100 yılda bir bulu bulur, hazine haline getirir kafasının zernine ondan sonra da Halide'nin toprağı gömüldüğü gibi yerine toprağını afle eder. Bir şahsı İz-i Nazide satsal besleyip encam, kar peçey, merge, bu da işin tarafı İz-i bir şahsı balla, kaymakla lüksle konforla yüz sene besleyip besler gibi Yavru bir koyun, kurbanlık yukarı bir eseride evet, evet. sonunda ölümün hemşesine al ederdir. Çok hoşuma gidiyor. Tamam. Şahit. Tamam. İnsanın tabii sonu ölüm. Tabii bu ölüm kısa olabilir, uzun ömürlü olabilir. Alimin uzun ömürlü olması imedi menfaatidir. Çünkü bir alim kolay yetiştirir. 20 yaşında zor oluyor, 30 yaşında zor oluyor, 40 yaşında zor oluyor, 50 yaşında geliyor, 60'a geliyor, tecrübe kazanıyor, beden çemberinden geçiyor, ondan çok alim oluyor. Onun için sağlığınızı korumaya da gayret edin, beden dersin, emanetinizdir. Sigara içerek diğerlerinizi korum, doldurmayın. Mesela harcet edin. Nasıl var? Uykunuza dikkat edin ki, uykusuzluktan bedeniniz zaaba uğrayıp, Veram olmayın, kan kuşmayın, asrı olmayın, romantizm olmayın. Saatinize ihtimam edin ki, efendim, her baklığa, nefsin senin gibi bineyin ve ona yumuşak davran, besle, Aklının insan bakımını gider yaptığı gibi, bu da bizim bineyin gördüğünüz üzere. Dedene ve de güzel bakmak lazımdır, sıhhat eden için. Saatinize de ria edin. Allah sıhhat ve huzurlu, saadeti, eciz ve sevapı, uzun ömürle yaşamınıza versin. 90 yaşına geçtiniz, herhalde birer bir insan gelecekmiş insan cennete. Bu da güzel bir şey. Bizim bir arkadaş kolbama göre diyordu, kaç yaşındasın? diyordu. 83 yaşındaydı kolbama kadar. O da ona diyordu ki Hacı abi, dışı mısın? 3'ü 90'ı geç. İstifat konusuyla galiba diyordu ama dışı mısın? Kaçı 90'ı geç diyordu. Siz de dışınızı sıkıp 90 yaşına geçmek, Gelbet edin, böyle çalışın, böyle kabiliyetinizi. Allah sizin elinizden hayırları icra edesin, <Gülüyor> sizin hayırlara vesile ve vasıta eylesin. Sizin elinizden emanetimizin içinde bir dışında nice hayırların hasıl olmasını, sizin tesir ettiğiniz nice sadaka icadine arkadaşlar selam kaynağı olarak kalmasına nasıl yapalım? Allah kime kime kime harcıyor? yani şey büyüklerimiz de kabul ederiz. El Başkan'ın olduğu zamanlardan hemen çok önceden gitmiştik. Bir gitmiştik oraya. Efendim 9 yıl olmuş. Ee, bir gitmiştik oraya. Bir iki gün bir dörde ders verip konusunda polis haber almış. Polis haber aldı. Polis o zaman polis böyle topladıkları yaptırmıyordu. Hemen harekete geçiyorduk. Böyle takip ediyordu. Hemen toplantılara polis Polis haber aldı zaman bilsin bir 50-60 bin filan. yani bir şey olmaz mı?